Ramazan geldi gidiyor. Bir kadayıf getirmedin. Kadayıf alsan da bir pişirsek. Dışarı çıktım kadayıfçılara gittim. Satıldı bitti dediler. Artık bu saatten sonra da yapılmaz. Herkes oruçlu ikinde olmak üzere. Bu sıcakta ocağın başında durulmaz kadayıf dökülmez dediler. Kimde bulunur diye sordum. "Nabluslu şif Salih'e bir bak. Belki onda bulursun." diye cevap verdiler. Gittim baktım. Kirayla oturduğu evin avlusuna bir ocak yapmış. Kömürle yaktığı ocağın üzerindeki saçta kadayıf döküyor. Dışarıda sıcaklık 50-55 derece. Salih efendi büyük bir alim, faziletli bir insan. Bu sıcakta kadayıf döküyor. 80 yaşında, güzel bir insandır. Göğsüne bir havlu koymuş, boynundan, yüzünden, sakalından damlayan teller bu havluya akıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuh. Hocam, kadayıf var mı? Döküyorum oğlum. Otur da ne kadar istersin? Bir ok hocam. Şimdi olur. Oh, mübarek tam samiyeli, alevden bir dalga gibi, vücudumu yüzümü yaktı. Bugün ama biraz sıcak galiba değil Öyle diyorlar. <Gülüyor> Salih Efendi, munis, müşfik gözleriyle kısa bir an bana baktı ve sadece öyle diyorlar dedi işine devam etti. Hoca hem kadayıf töküyor hem de sürekli Allah, Allah, Allah diyordu. Sanki annem beni bu zata göndererek gör de ibret al demek istiyordu. Medine-i Münevvere'de bu gibi hallerle karşılaştıkça daima merhum amcamın sözünü hatırlarım. Şöyle demişti. Hikmetse cenab Hak Medine-i Münevverede Evliyasını gizliyor Kimse kimsenin Ayabını kusurunu aramasın Hüsnü zanla yaşasın Her gördüğünü Hızır bilsin Her geceyi kadir bilsin Edeple yaşansın Rahatsız olunmasın diye Medine-i Münevveredeki tecelli Bir sır halindedir Bir sır perdesi medine Münevveri'nin manevi alimini gizliyor. Her şey bir sır perdesiyle örtülü. Her şey gizli. Ben Okan Ateerdim. Fakir bunları düşünürken... ...şı salih kadayıfı döktü verdi. Ve dedik ki... Yavrucu... Rüya için söylemiyorum. Yüce peygamberimizin kadri kıymetini bil diye söylüyorum. Verdiği müjdeden sen de hisse ve nasip al diye söylüyorum. Bilirsin peygamberimizin bir hadisi var. Medine'yi münevverenin sıcağına soğuna. ''Çeşitli çile, imtihan ve iptilalarına sabreden bir kimseye ben kıyamette şefaatçi olacağım.'' buyuruyor. Evet efendim, haklısınız. Bu hadisi şeriften gönlüme serin bir rüzgar bir sabah rüzgarı esiyor. Güşenlerden geliyor, bahçelerden geliyor, ormanlardan geliyor. Onun için öyle diyorlar dedim. Sıcak diyorlar dedim. Gücenme darılma yalan söylüyorum sanma. İnan ki ben sıcağı duymuyorum. Eve döndüm geldim. Valide beni görünce. Geldin mi getirdin mi oğlum? Geldim getirdim anne. Giderken biraz zor gittim. Hava çok sıcaktı. Gelirken çok şen geldim. Acıyı, ızdırabı, sıcakları, samları, susuzluğumu unuttum. Hayırdır inşallah oğlum. Ne oldu ki bu kadar değişebildin? Anne, şu Salih'i öyle bir halde gördüm ki... ...hocam bugün biraz sıcak deyince öyle diyorlar dedi. Şu hadisi okudu ve şerh etti. Olayı olduğu gibi anlattım. Annem dedi ki... Oğlum amcan da söylemez miydi? Medine-i Münevveri'nin evliyası gizlidir demez miydi? Salih de bu evliyalardan birisi işte. Oğlum baban da böyleydi. Rahmetlinin bir gün şikayet ettiğini görmedim. Efendimiz bu sıcaklarda bir de harbe giderlerdi. Sefere giderlerdi. Bugünkü gibi değildi. Erzakları kıt, suları az, bir hurmayı ikiye bölüşürlerdi. Oğlum bir de onları düşünelim. Onların hayatlarında ne ibretler vardır. Allah bizleri de ibret alanlardan eylesin. Medine-i yeri değeri çok yüksektir. Burada insan asli vatanında, kendi köyünde, mahallesinde sayılır. Bir Müslümanın burada kendisini sanki doğduğu yerdeymiş gibi hissetmesi icap eder. Müminler bu sebeple buraya tekrar tekrar gelmek isterler. Sebebi feyzim olan Şüh Abdülgafur Efendi şöyle derdi. Medine-i münevvere konusunda mı? Evet. Medine'de bulunan birine sorsanız nasılsın deseniz o da cevaben eh ne yapalım garibiz, gurbetteyiz gurbet hayatı işte dese o kimsenin tecdidi iman etmesi tövbe etmesi icap eder o kimse Resul-i Ekrem'e annelerimize o kadar sahabilere bir yakınlık duymuyor mu ki kendini gurbette sayıyor Abdugafur efendi böyle derdi Medine'nin en meşhur şeyi nedir? Hurma Hurma Medine-i Münevvere'nin zinetidir. Bu mübarek meyvenin ve cinslerinin Araplar arasında birçok ismi vardır. Belli başlı olarak ham yani yeşil olanına... ...seraban veya belah... ...kızarmış veya sararmış olana zehu... ...tazesine rutab... ...kemale ermiş olgun haline temr denir. Ama bu saydığınız adların arasında hurma yok. Araplar hurma demez, temr derler. Peki hurma kelimesi nereden gelmiş? Hurma kelimesi eğer h ile söylenirse eksiklik, mahrumluk demektir. H ile yazılırsa avam lisanında kadın manasına gelir. Türkçe'de temr manasına kullanılan hurma kelimesi Arapça'da yoktur. Olgun hurmanın da bazı çeşitleri var galiba. Safevi, Berni, Acve, Çelebi, Amber gibi cinsleri var. 23 Mayıs 23 Haziran arasında yani Cevza ayında 15-20 gün devam eden çok sıcak, çok şiddetli bir sam rüzgarı eser. Yeşil hurmanın rengini kızartıp boyayan bu birinci sam sıcağıdır işte. Çok sıcak bir rüzgar değil mi? Bu rüzgar geceli gündüzle öyle şiddetli eser ki bazen 24 saat durmadan devam eder. Bu ayın birinci gecesi olan 23 Mayıs'tan sonra evlerin içinde kimse kalmaz, herkes damlara çıkar, İçeride yatılmaz, yakar. Akşamla yatsı arası veya yatsıdan sonra kuyulardan çekilen sularla serinlesin diye damlar sulanır. Topraktan damlarda hurma dalından yapılmış karyolalar vardır. Siz de hep bu zamanlarda mı yatardınız? Yatsıdan gelince üzerinizi değiştirip hemen dama çıkarsınız. ''Damda sam eser. O samlı gecelerde yedi sekiz defa yatağa su serpip ıslattığınız olur. Bu suyu serptikten sonraki on beş yirmi dakika içinde o yatağın bir safası olur ki, bir an kendinizi Çamlıca'da, Uludağ'da ya da herhangi bir yayla da hissedersiniz. Fakat on beş dakika geçince alev gibi esen kuvvetli rüzgar serptiğiniz suyu kurutur ve yine yakmaya başlar.'' E bu durumda 15-20 dakikadan fazla uyku mümkün olmaz ki. Derin bir uykuya dalamadan böyle uğraşırken ezan okunmaya başlar, namaza inersiniz. Sam rüzgarı gece gündüz hiç kesilmeden eserse bir hayli zorlanırsınız. Zor, çetin bir sabır imkanı yaşarsınız. Kur'an-ı Kerim'de Meryem annemize ikram edildiği bildirilen rutab en ceniyya, işte bu sıcaklarda olgunlaşan taze hurmadır. 23 Haziran'dan 23 Ağustos'a kadar bu rutab faslı devam eder. 23 Ağustos'tan 23 Eylül'e kadar ikinci dalga sam rüzgarı gelir. Bazen iki hatta üç defa eser. Bununla taze hurma yani rutab iyice olgunlaşır, temr olur. Bu seferki samlarda pişen yalnız hurma olmaz. Bu rüzgar hurmalarla beraber insanları <gülüyor> da pişirir. O zaman klima falan da yok. Peki serinlemek için neler yapılırdı? Herkesin elinde hurma yapraklarından yelpazeler bulunur. Haremi Şerif'e gidenler mutlaka ellerinde bir yelpaze götürürler. Allah rahmet eylesin eski müdürümüz Eyinli Hoca Efendi Haremi Şerif'e giderken iki yelpaze götürürdü. Birini sağında diğerini solunda oturana verir, ikram ederdi. Kendisi ise sağından solundan gelen esintilerle idare eder, Kur'an'ını okurdu. İyi, <gülüyor> karlı bir iş. Hem ikram hem istifade. Eh, o günler hayat böyleydi. Fakirin petrolden önceki günler dediğim zamanlar, sabır isteyen, sabırla gelip geçen günlerdi. 1946 yılında Türkiye'de resmen hac yasağı devam ediyor... ...resmi izinde kimse hacca gelemiyordu. Nasıl yaptıysa İstanbul'dan bir zat pasaport çıkartmış... ...çoluğuyla çocuğuyla Medine-i Münevvere'ye gelebilmişti. Bu bile büyük bir hadise sayılıyordu demek ki. Saatçi Osman Efendi'ye bir tavsiye mektubu getirmiş... ...hocanın evde bulunmadığı bir sırada evine bırakmış. Osman Efendi... Biz şimdi ona göre ensar sayılırız. Gidelim ziyaret edelim dedi. O günlerde elektrik yok. Geceleri Medine sokaklarında... ...içinde gaz lambası bulunan fanuslar yanardı. Sabah namazından sonra bu lambalar söndürülürdü. Bize gelince... ...gazlı fenerlerle sokağa çıkardık. Fenerlerimizi yaktık. Delil'in evine inmiş olan arkadaşımızı ziyarete gittik. Baktık ki... Tedirgin, perişan bir halde. Henüz daha bavullarını açmamışlar. Hoş safa gelmişsiniz. Ne iyi etmişsiniz. Maşallah, maşallah. Allah mübarek etsin. Geldik ama... Tedirgin olmaya hiç gerek yok. Rahat edin lütfen. Yolculuğunuz nasıl geçti? Çok şükür iyi geçti. Biraz zorluklar yaşadık ama o kadar olacak. Elhamdülillah. Sağ salim gelmişsiniz ya. Yollarda kalmadınız, eşyanız denize düşmedi, kaybolmadı ya. Yok o... efendim yok, kaybolan hiçbir şeyim yok. Niçe kimselerin pasaportları kayboldu, paraları çalındı. Size bir şey olmamış olsun ne güzel. Artık bundan sonra fütühat kapısı açılacak, manevi feyizler zuhur edecek. Göreceksiniz, her şey o kadar güzel olacak ki. İnşallah. Hocam, sizi İstanbul'dan tavsiye ettiler. Evet, mektubu aldım. Onun için geldik. Emirleriniz var mı diye. Estağfurullah efendim. Emir ne demek? Olsa olsa sizlerden istirhamımız olabilir. Buyurun, buyurun. Ne dilerseniz biz hazırız. Nasıl uygun görürseniz. Yalnız ben boş duramam. Bana bir dükkan lazım. Allah büyüktür inşallah. Hiç merak etme. Allah'ın ne vaatleri var. Sana neler neler verecek. Sahabiler evlerini, barklarını, her şeylerini Mekke'yi mükerremede bıraktılar buraya geldiler. Çok geçmeden kıtalar onların oldu. Cennetteki makamlarını ise artık biz anlatamayız Onu Allah bilir Hocam arz edemedim galiba Bana bir dükkan lazım Bana bir dükkan bulacaksınız Şimdi hemen mi bulalım yoksa sabaha kalsın mı Estağfurullah Efendim tabi ki sabaha kalacak Sabaha kalınca Medine-i Münevvere dükkanlarının yarısı senin Beğendiğini al Tabii bu kadar telaşlı bir kimsenin sabr sebat göstermesi çok zordu işte bu mübarek adamda dayanamadı geri gitti. Geri dönen çok olmuş mudur? Hepi insan geri döndü. Medine emine vereye hicret edip de muhtelif sebeplerle dayanamayıp, uyuşamayıp geri dönen bir hayli insan vardır. E kolay değil tabii. Herkes sizin gördüklerinizi görememiş, duyduklarınızı duyamamış. 1938'de henüz Konya'dayız. Hicrete hazırlanıyoruz. Medine-i Münevvere'ye ulaşmak... ...artık bir Leyla'ya kavuşmak gibi gayi halimiz olmuş. Seyid isminde bir cami komşumuz vardı. Hanımıyla beraber iki kişiydiler. Bir gün Seyid babama geldi. Hocam neyin varsa satacağım. Medine-i Münevvere'ye gideceğim. Çok istiyorum çok İnşallah. Allah yardımcın olsun. Allah muinin olsun. Çok Allah heyecanlıyım. Allah yardım hocam. etsin. Çok heyecanlıyım. Neyse yine görüşürüz. Gidiyor musun? Gideceğim inşallah. Allah yardımcın olsun. Baba. Buyur evladım. Seyit Ağa'yı neden teşvik etmediniz? Oğlum. Allah yardımcın olsun dedim ya. 66. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın buch